Hussilet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ha-Mim Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir.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 Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse, kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak Rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi, İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ''Ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş.'' Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi, peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın,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 biz onlara doğru yolu göstermiştik ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, Gözleri ve derileri, Yapmış oldukları işler hakkında, Kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine, Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de der ki, Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı. Ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken, Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse, Artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler, onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da, bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap, onlar için de gerçekleşti çünkü onlar ziyana uğrayanlardı. İnkar edenler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle. Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkâr etmelerinin cezası olarak, Orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkârcılar şöyle derler, Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları, Bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki, En aşağılıklardan olsunlar. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de,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 Orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlük kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost yolu vermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Gece gündüz Güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü, boynu bükük, kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz.'' O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın, şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde O'nu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz O, çok değerli ve sağlam bir kitaptır.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 Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi? derlerdi. De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir